Sabahlar, sabahlar, modern Sabahlar Başlıyor Ay, Sonu çok güzelmiş bu şarkı Çok tatlıymış sevgili dinleyiciler Modern Sabahlardan günaydın Hepinize kaldığımız yerden devam ediyoruz Programımıza belki <gülüyor> Öyle diyelim Buyurun Oktay Bey ne ben diyordunuz bir en kere son daha, e, dün, en dün en son gibi, gibi. <gülüyor> Bir kere daha günaydın diyerek başlayayım e, Programa Ege Bey size de günaydın bugün 2012'nin yani 412 yılda bir meydana gelecek bir olay 2012'nin ilk 13 ocağa ve cumaya denk geldi dikkat et 13. cumaya mı ne kadar güzel oldu ya tamam bana Çok. şimdi ne oldu ben normalde stüdyo her zaman istiyorum ama dinleyicilerimiz hiç farkına varmıyorlar çünkü 3 kişi oluyoruz evet. söz sırası ben de değilken sen mesela konuşurken ben esnemeye başlıyorum. Esneme Ondan fahir konuşuyor, tamamen esnememi bitiriyorum. Sonra cümlemi kuruyorum. Ama bu sabah fahir e, gelemedi. Belki de bundan sonra hiç gelemeyecek. Yapılan müdahalelere hiç cevap vermedi ve hani bir belki diyecek yapılacak, yapılacak tek bir şey kaldı. Bugün fişini e, çekeceğiz. Yandan bugün. tedavi. Yok canım. Yani o kadar İşini da karamsar, o bugün. karamsar bir şey. Tablo çizme. <gülüyor> Çekiliriz mi takacağız? <gülüyor> Takmalı çekmeli şey tedavi yapacağım. olacak. Takmalı çekmeli. E, fasalit mi tam olarak şey? Yani şey psikolojik fasalit dedi doktor. Psikolojik fasalit bugüne kadar ilk defa karşılaştığımız bir tanı diyerek e, konuştu doktoru. E, çok geçmiş olsun diyoruz kendisine. Kolay gelsin diyoruz. Kolay gelsin diyoruz. diyoruz. ailesi de sonuçta Pelin'e büyük sabır diliyoruz. Fasanitli bir evet. adamla yaşamak Ondan sonra tuvalete girmek zorunda kalmak Yani korkunç, zor, zor, korkunç. Zor, zor, zor. Ee... 13. Cuma'dan bizim korkmamıza gerek var mı Bak, ya, ya. Böyle bir milletvekili şey demişti Bu bizim yani genel olarak Kültürümüzde korkacağımız bir şey değil 13 rakamı niye korkuyoruz ki dedim Vallahi işte korku böyle bir şey zaten sayın milletvekilim. Yani kurt adamdan da korku gerek yok ama yani <gülüyor> yani ne olur ne olmaz diye yine mi korkuyorsun yani <gülüyor> korkana bulaşmaz diye mi korkuyorsun? Sonucu düşünerek mi korkuyorsun yoksa gerçekten o fikir mi? Bu ne ya? Bir hafta bir hafta sürdü adama ben Türk'üm dedirtmek. Cam bonamı. Hakikaten ha. <gülüyor> bir, bir hafta bile olmadı değil mi? Dör, dört 4 günün sonunda deden dedirttik. Dedirttik de nasıl dedirttik, yani ama daha sorular. sorulara da bak ya. Hakikaten çok enteresan. Türkiye'de aslında azınlıklarla ilgili durumun ne olduğunu ortaya koyan bir şey. Bayşe ile ilgili geçenlerde bir yerde bir yorum vardı. Hı -hı. Şey yazmışlar. Twitter'da galiba o Kamba İlge'nin programına konukmuştu. O sırada böyle bir trending topic Hı -hı. sırasında. Vay be adam İtalyan ama baya iyi Türkçe konuşuyor falan gibi. Hakikaten bir ülkede azınlıklara bakışımız... Yani Yahudi o, Türk müymiş. Yahudi miymiş, Türk müymiş. Mıymış, Türkçe mi konuşuyormuş falan bunlar. İşte bir biraz kaç gün oldu ya? Dört gün mü oldu geçen hafta? Dört gün, dört gündür hakkında haber çıkıyor. Dördüncü günde artık bunu bir şekilde söyletilmiş. Neyse, dünya Çok umutlu, yeni yıl şans Sadece Türk'üm de demiyor aslında orada soruyu soran arkadaşa uzun uzun. Yahudilik bir din, ee, milliyet evet, olarak... Türklük de bir milliyet, siz onu... Hani, Kafanız anlamamış. Yahudilik bir din. Zaten... Ben Türkiye'de doğdum, Türkiye'de büyüdüm. Yahudilik bir din. Alış... Türkiye'yi nereden biliyorsunuz peki? Diye mi şey oldu acaba? <gülüyor> Alışmış olabilir çünkü daha... Yani hiç bunlardan bağımsız. İlk gün çıktığı televizyonda sorduğu soru da şeydi yani... İllüstrasyonla ilgileniyormuş Can Bonomo. Şey dedi Spiker... İllüzyonla ilgilenmişsiz üniversitede dedi. <gülüyor> Onu da düzeltmek zorunda kal. Lüzük yani de genç adam yani. İşte tanınmamak da böyle bir şey. Yani sor bakalım. <gülüyor> Ajda Pekkan'ı gönderin bakalım. Sor bakalım öyle bir üniversitede neyle ilgileniyorsun? İlizyon mu diye hakikaten ne kadar güzel cevap verdi Ajda Pekkan. 2000... Neyse. <gülüyor> 24 ülkeden 21.245 yetişkinle yapılan bir araştırma var. En kapsamlı araştırmalardan biri yılın. Ee, Cumhurbaşkanı kim olsun araştırmasın? <gülüyor> Yok. 24 <okay>. ülke. <gülüyor> Yapılan araştırma O değil ee, 2012'yi nasıl bekliyorsunuz? Zımba gibi mi? 2011'i nasıl bilirdiniz? 2012'den beklentileriniz nelerdir araştırmanın adı? Ee, bu... Benim belli zaten beklentilerim Ne? Çok merak ettik şimdi bakıyoruz sana Yani az çok belli Doğru <gülüyor> Evet İstersen ee, Yok Gel, daha sonra beklentilerini açıklacaksın tabi 2012'nin daha ümit verici bir yıl olacağını düşünüyor herkes ee, en başta Fransa ile Endonezya kadar enteresan yüzde 91 ile Endonezya bunlar Fransa bunlar bir iş çeviriyorlar var demek ki 2012 bombiş gibi bir yıl olacak demişler ya böyle bir konuşma tipi tarz var mı iyice Türkçe'yi de bombiş bozdular. diyorlarsa Hakikaten Fransızlar Türkçe'yi çok, bozdu. çok bozdular çok bozdular %67'lik 60'lık e, oranla Türkiye e, 16. sırada yer almış. İyimserlik iyimserlik listesinde. Evet, listesinde. Bizden daha iyimser 15 ülke var yani, 15 ülke var. Biz yine çok iyimseriz galiba bu araştırmalara yani ya. Aslında bizim her iyimser olmamız gerekmiyor mu şu ekonomik duruma bakınca ama demek ki başka şeylerden fena canlar sıkıldı da ondan. Ekonomik duruma bakınca da çok iyimser misindir bilmiyorum. Yani bu soru şey diye soruluyor galiba ya. Nasıl bakıyorsunuz 2012 diye sorunca? E tabi her herkesin yani kalbi iyimser olduğu için İyimser iyi olacak her şey diye düşünüyor olabilir yani. İnsan yani zaten düşün. yani insan tek tek iyimser olur da mesela siyaset olur, siyasete kötümser olabilirsin. Ben yani tabii bu da şey demek değil. Ülke çok kötü gidecek. ama ben arada hissedilir. Tatlı olacak. Çok tatlı, çok olacak, tatlı demek olacak demek yani. mümkün değil. E başka? başka şöyle bir bakıyorum. Şöyle ee, bir genel bakokta çok derinlemesine inme. Şöyle de e, koro şeflerin çok ne çok magazin haberi var. Dün nasıl ilendiysek hakikaten yani, ama dünkü magazin haberleri de acıktığı bir şeydi yani. Ama, 70 yaşında 60 yaşında adamları magazin diye getirdiler. Orhan karşımıza. Pamuk ve e, Erol Büyükmuş'tan bahsediyorsun evet. mi? Onlarla ama yani şimdi arabama böcek koydu yok işte, Heh, işte e, sevdiğim tarz. 3 yıldır kimseyle e, aşk yaşamadım. E, Demetle Okan e, nikahlı falan diye böyle bir takım Kızım kafa üstü düşüyor orada. Bu ne? Cipime ee, böcek taktırmış. Sen mi cip, mi var? Evet işte her tarafta o var. Yok koru şefine maymun dedi demiş. Öz Yılmazel'de <gülüyor> öyle bir cipimiz yok demiş. <gülüyor> Öz Yılmazel mi? Ha, ben anlamadım şimdi. Ben tanımıyorum zaten öyle bir şey. Ha. Ali Tarhan cip satmış. Ondan sonra Ha öyle bir cipi O cip böcekli cipimi aldı falan filan. Deniz üzerinde. Akkaya ile şey de e, FM bilginin arasında benim önümdeki oda mı cip? oda mı böcekli? Demek ki böcek hadisesi birden patladı Cip önümden. kendinden böcekli cip almışlar Kendinden böcekli cip aman dikkat edin Aman öf, bu da şeymiş be Bu arada hafta sonu İstanbul'a gidecek dinleyicilerimize müşteri verelim Emniyet müdürlüğünün açıkladığı istatistiklere göre <gülüyor> Cinayetler en çok cumartesi işleniyormuş İstanbul'da ona göre hafta sonu rakamlar artıyor. Ona göre planınızı yapın isterseniz hafta cumartesi, için bilirsiniz. Cumartesi değil, pazar günü. Bu arada dün bir haber e, dolandı. Tayland'da bir adam. Trafik kazasında e, hayatını kaybeden 10 yıllık nişanlısına e, cenaze töreninde gelinlik giydirip evlenmiş. Aaa ne güzel. Tayland'da cenaze e, nikahtan sonra defnedildi. Evlendikten sonra... E, Evli mi oluyor şimdi böyle olunca bu? Dul. Mutluluklar da dileyemeyiz değil mi şimdi bu adama? Mutluluklar da dileyemeyiz hayırlı dulluklar. Öncelikle başı sağ olsun çünkü önce karısı daha doğrusu sevgilisi öldü sonra evlen. Öncelikle başı sağ olsun daha sonra da e, son, sağ olsun. Son, son, sonunu getirsin de denmez. Ne denir ya? Canın sağ olsun diyor. Can, can, canınız sağ olsun. <gülüyor> Modern sabahlar. Modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. severler radyoların başındakileri bir kez daha günaydın diyelim neşemizi bulmak için gazetelere dönerli buyursunlar efendim. Bakıyorum şöyle neşemizi nasıl bulabiliriz nasıl bulabiliriz diye e, sen keyfini yerine getirecek bir haber. <gülüyor> ee, şimdi sen e, hani böyle bir e, parmak ucuna veya ense tipi bir yerine USB port istiyorsun evet. ya. Doğru söyledim değil mi? <gülüyor> ense değil de sağ boynumun yanı. Sağ boynun. sol boynunu bana bir göster bakayım. Sol boynumda fire virus istiyorum. Ha, boynunun sol sol tarafı mı yani. sağ taraf? Ah, tamam anladım. Tamam, iki tarafta da bir şeyler istiyorsun Gerçi yani sokulacak. iki onu taktırmamışım. Bak USB 2 taktıracaktım geçen sene olsaydı. Şimdi 3'ten bahsediyorlar. Tabii zaten şey yapamıyorsun onları. Ee, değiştiremiyorsun yani onu bir evet, kere söktükten bütün sonra bütün yuvayı sökmek lazım yuvalıyı sök. ancak şeyi gördüm ben bir arkadaşımda yani mobilya yaptırıyor bunun üstünü mesela söktürüyor o aynı şey olmuyor mesela ee, mobilya yapıyor onu, onu altta kalıyor görünüyor yani o güzel bir şey. ama yine delik var tabii altta. Yani, yani şu insanın artık biraz teknolojiyle fiziksel olarak birleşmesi lazım. Elimizde telefonlarla çok güzeliz de... ...o telefonlar vücudumuza entegre olmadıktan sonra unutuyorsun, e, şarjı yavaş bitiyorsun. Yavaş. Vücut elektriğiyle yavaş yavaş şarjı olsa vücudumuzdaki parçalar... Ne kadar güzel olacak? Yani yavaş yavaş olacak. Mesela şimdi bu günlerde daha doğrusu bu yıllarda en fazla entegrasyon neydi? Bir kulaklık takılıyor Heh. veya bir Bluetooth takılıyor ki Bluetooth da bence yanlış bir uygulama. Yani ondan dönülecek. Çirkin. Bluetooth kulaklıkla. Evet yani çirkin görünüyor. En fazla entegrasyon öyle oluyor yani. E, şu ana kadar öyle ama tam aradığımız şey o değil. Bizim. nedir yani, bizim tamam. ben haberim yoktu. İşte senin Benim şey. aradığım şey ben senin küçükken, aradığın şeyden bahsediyorum ben Star Wars'ta tarz... Darth Vader'ı gördüğümden beri. Evet. Onun biliyorsun burasında böyle bir kutusu var ya göğsünde. <gülüyor> gösterme el, o... elinle gösterme. <gülüyor> ya o zamandan beri tabii teknoloji çok değişti. <gülüyor> yani bugün Darth Vader'ın o kadar teknolojik bedeninde bir tane dijital ekran olmaması tabii ki. ...tak tak tak diye düğmeler var üstünde. Yok bence belki de gerek duymamıştır. Yani sonuç olarak içeriden görmesi onun önemli. Yani dışarıya yok, dışarıya bir şey yapacak, show yapacak durumu yok. Koskoca Darth Vader'ın. Yani içeriden görüyordur onu. Ya, ara ara oturacaksın yani. işte, upgrade edeceksin. Yükselteceksin kendini falan filan. Bunlar çok güzel şeyler olurdu da bir türlü entegre edemediler. Olmadı, yavaş yavaş. Yavaş yavaş olacak. Yani... Bu, bu vereceğim haber de yani yine bu adımlardan bir tanesi ama çok küçük bir adım. Küçük adam. bir adım olsun. Küçük bir adım. Ee, çakıları biliyorsun İsviçre ordu evet. çakısı diye geçer. Ee, o çakıya hafıza kartı takılmış. Yani bundan sonra tırnak makası, kürdan, çeşit çeşit boyda bıçak e, oluyor ya şu kadar. Din yıl öncesinin gazetesine bakıyor olabilir misin Oktay? Bakayım. 13 Ocak 1012. <gülüyor> Doğru ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl anladın? Gerçi şu anda bazı süper zeka dinleyiciler yani çok değildir de 2-3 tane süper zeka dinleyicimiz 1012'de 13 Ocak'ın Cuma'ya gelmediğini Cuma demedim yalnız. De, öyle diyen adam vardır herhalde. Yalan, hangi güne geldi? Hak söyleyebilen adam var mıdır? 13 Ocak 1012 hangi güne geliyor diye mi? Ee, yoktur. Cevap veriyorum. Yoktur. Eee Amerika'da düzenlenen dünyanın en kapsamlı tüketim etkinliklerin fuarı ya bu. Sen nasıl bin yıl önceki şeyi dersin? Ya işi gücü yeni, yeni bu şey yani. İşi gücü olmayan bir dinleyicimiz 13 Ocak 2012'nin hangi güne geldiğini bir hesaplayıp bize söyleyebilir mi? Şeyin takvimleri kaça kadar gidiyor Maya geriye? Maya takvimlerimi 2000'e kadar geliyor ileriye doğru. Bilgisayardan hemen bakacağımız takvim kaça kadar gidiyor geriye? Bir baksana şuradan. 70'e kadar gidiyorlar, 60'a kadar gidiyorlar. Ne bileyim, o kadar. Bu konuya gireceğimizi düşünmüştür herhalde. Steve Jobs. O konu konuşurlar onu da koyun diye. Steve Jobs mı? Hı -hı. Yani benim telefonumun Telefon değil ya şu bilgisayardaki sağ köş alt köşedeki şey var ya. Onun Herhalde yanında. bilgisayarın icadı ile sınırlıdır o ya. Dur bakayım. Bilgisayarın icadı mı? Ha, Hı -hı. Yani bi biz, biz olduktan sonrasını risk hale alırız mı derler diyorsun. bak 2012 bakayım. hadi bakalım inelim aşağıya. 2000... Sevgili dinleyiciler siz de bilgisayarınıza bir bakın bakayım. Eğer bilgisayarınıza bakma durumundaysanız tabii. Kaça, Ama, Kaça gidiyor? Ne yaptım? 1985'ten sonra 2094'e döndü. İşin yoksa şimdi şey yap. Bakayım 1200'ü yapıyorum. 85 demek ya. 85. Birkaç sene geriye gidelim ondan sonra o yeter. Birkaç sene geriye Yok, gidelim. Yok gitmiyor bilgisayar. E, neyse bu teknoloji fuarında çakılı USB At, mi? 64 gigolight'lık bir... E, 64 gigolight'dan 1 terabayta kadar seçenekleri bulunan bir e, şey. Çakılı e, Jingo e, deniyor buna. E, yani sen öyle 1000 sene önce falan dedin ama fiyatlara bakınca şöyle yeni e, ürün olduğunu ben anlıyorum. Fiyatlar gayet <gülüyor> güncellenmiş. 650 dolardan <gülüyor> 3000 dolara kadar da çıkıyor. Bunun Jingo'suz olanı da ama değil mi zaten? Evet tabii canım o yani o çakı zaten orada sıfır gibi bir şey. Günaydın efendim. Ya benim arkadaşlarım getirdi İsviçre'den. Çok güzel çakı getirdiler. Çok sevmeme rağmen ben onu bir taşıyamıyorum ve kullanamıyorum. İsviçre'ye giden arkadaşlarım var ne kadar güzel. Ee... Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hamza ben. Hamza Bey hoş geldiniz yayınımıza. Bu hesaplamayı mı yaptınız bizim için? Ben hesaplamayı baktım ama... Nereden yani... baktınız? Şöyle söyleyeyim sizin de az önce uğraştığınız bilgisayarın saatiyle ilgili. Evet biz de ee, oradan bin... baktık 85'e gidiyor orada. Yok 1900'e kadar iniyor. 1900 İniyor mu? Ege Yanlış yanlış bakıyorsun bizi de şey yapıyorsun ya. E, biraz e daha ineydiniz bari 1900'e. Yok işte, Son son 1900. Hmm. Hatta şöyle söyleyeyim burada e, açtığınız zaman Ocak 2012 yazısı var ya. Evet. evet. Ona tıkladığınız zaman oraya yıl oluyor. Bir daha tıkladığınız zaman... 2010-2019 bir daha tıklığınız zaman işte yıllara geçiyor. Ha, tek tek inmeye gerek yok yani. Evet, evet. İşte bu... en son 1900 iniyor fakat Google'da sordum 1012 diye 13 Ocak o, o da çıkartılmadım. O zaman 13 Ocak 1900'ün bize hangi güne geldiğini söyler misiniz? Ulaşabildiğimiz en eski tarih evet. Oradan geriye gideriz olmadı. Evet. Onu, onu bir bulalım. 13 Ocak bakıyorum Cumartesi. Cumartesi günü. Mertesine. Şimdilik bize bir şey vermediği gibi görünüyor ama araştırmalarımız, <gülüyor> çok şeyler de araştırmalarımız devam edecek Hamza Bey. Hamza Bey çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Teşekkür ederiz ben... güle güle. Ya orada o kadar büyük numara yok ya bir dörde böleceğiz ilk önce. 7'ye yedi, yılı... de bölebiliriz istersen. Hayır mesela. dörde böleceğiz. 250 Olur. tane artık yıl var ya. Yani. Artık yılları var şey var falan filan. Başka bir Belki... şey yok. Yani ilk önce artık yılı bir şey yapalım. Ondan sonra nasıl yapacağız bilmiyorum mesela. Şurada otursam sakin sakin yaparım da bir köşede bir çayımı koyarım. Yakarmışım <gülüyor> bu. Yavaş yavaş olmadı 7 7 gelebilir. Bu hesabı gelir. yapacağımız zamanın tam program saatine denk i̇şte gelmesi en oldu. büyük şanssızlık. Ben sana diyorum hep hazırlanıp gelelim diye. Sen mesela her şeye böyle tak diye bunu cevap verebilsin. Bir hafta 10 gün sen böyle bir tane ajandaya yazsan evet, hangi doğru. gün neye geliyordu diye. Doğru onu onu onu, onu çalışalım bir o zaman ya. Onu bir Neyse canavarlar var vallahi dinleyicilerimiz arasında. Arıyorlar mı? Arıyorlar anladığım kadarıyla telefonumuz yanıp sönüyor. Biraz hesap yapmak için vakit aldı. Ondan sonra şimdi de yavaş yavaş değerlendirmeleri alıyoruz dinleyicilerimizden anladığım kadarıyla. Öğreneceğiz sevgili dinleyiciler ne işimize yarayacağı konusunda hiçbir ya fikrimiz yok. Ya bu çakı yok. çakı şey adam var mı arabası falan dışında ya da şeyden bahsetmiyorum ama cebinde. Bu çakı... Benim bir arada çakım vardı. Bir de vardı. serserilik için demiyorum yani. Böyle Anahtarlık... bir adamlar gözünün önüne getiriyor yani. Anahtarlarımda çakı vardı benim bir zamanlar. Serserilik küçük bir İsviçre için. çakısının en küçüğünden. Var mıydı? Anahtarlığında ama. Hı hı. Ama sonra havaalanında bir sıkıntı çıkardılar. Ondan Gerçi beri taşınamaya başladılar. Gerçi Havaalanlarında falan bu tip şeyler sıkıntı oluyor. Evet ya. Bir kere böyle... Ama yani o nasıl taşınabilir? Ben sana ya? şöyle söyleyeyim. Çok havalı bir şey. Çok... Bir çakı da... Hı Hangi şeyleri istersin? Bir çeki da, hı hı. Ee, laser pointer. Hiç bak bugüne kadar hiç, çok güzel. hiç kullanmadığım bir şey olmasına rağmen bence olmazsa olmazdır bir şey. Laser da. pointer çok güzel bir şey. Bak benim var bu arada kendimi çok rahat hissediyorum. İşte ben de öyle bir rahatlık getireceğini düşünüyorum yani. Sen kullandın mı mesela hiç? Laser pointer mi? O elindekini. Vallahi bir ben bir yerde bir toplantının. Gereksiz Lazer pointer'la espri amaçlı kullandığını hatırlıyorum ben geçen hafta. Lazer pointer'la Ali'nin kedi gibi oynattığımı biliyorum. Çok güzel bir alet olduğunu orada da bilmem yani. Şu anda bir rahatsızlık oldu bende. Çocuğundan bahsettiğin için. Ee, e, tamam. Lazer, Lazer pointer ben çok mantıklı. Ben de, sonra... ben de giriyorum buna. Dur bakayım. Ege Oktay diye çok güzel bir Yine şey yine ben yaparım. şey isterim. Ya yani bu kadar pahalı. Tabii, USB mi? USB şey isterim. Şimdi dörtlük olur. Jingo. Ee, dörtlük olur ama yazma hızı ve okuma hızı yüksek bir şey yüksek isterim ben. Yani öyle iki saat beklemek istemiyorum. Ondan sonra küçük bir, daha doğrusu küçük değil de böyle açılmalı kalem olsun isterim. O içinde. Kalem. Hı -hı. Yani böyle ayrıca kalem taşımak istemiyorum. İstemiyorum ben. Saçma geldi bana. Çünkü Ondan rahatsız sonra... olacak o açtığın şeyini. Ancak kargacık burgacık bir şey yazarsın. Ya sen nasıl olduğunu şey yapma. Ben Susmayayım, şey koyuyorum. Ses, ses kayıt. Güzel şey diye düşün. Ses kayıt özelliği. Ses kayıt özelliği evet. Hmm. O, o zaman jingo'ya mı kaydedecek? Nasıl olacak? Bilmiyorum kendi içinde. Onu bir şekilde de, kablolarla atışmış. bağlarlar mı? Evet. Şu dakikaya evet. kadar söylediğimiz şeyler telefona gidiyor bizim. Telefon istemiyorum yalnız ben. Telefon olsun istemiyorum. Kesici ayrıca alet. Bana ayrıca hiç... İşim olmuyor benim kesici aletle. ben kesici aletle işim var. Hemen onun içine bir makas. Ondan sonra kürdan. İster misin kürdan? Yok ben tirbüşön olsun isterim. Tirbüşön tamam. Kürdan falan istemem ben. Kürdan makas falan onları geç. Ondan sonra. Bir de sakızlık. Tek bir sakızlık. Atıklayın lütfen takı Sakızlık. Yani mesela bu... E Açıklayayım dikdörtgenler prizması şeklinde sakızlar satılıyor ya. Evet. Onun içinden 5 tane çıkıyor mesela. Tamam. 5 tanesini... taneden bir tanesini sığdıracağım şekilde bir yuva. Kartuş gibi çakacaksın. Kartuş içine. gibi. Arabadan inerken bir tane atacağım. Normalde kutu arabada duracak. Öyle bir şey. Onlar uzun zaten. Yani yanımda bir kişi olursa onunla da paylaşma imkanı olur. Ha böyle tamam. Küçük. Sakız değil. Öyle bir sakızlık. Zaten o bir yer tutmaz yani. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Değil mi? Seni ikna etmek zorunda mıyım ben bunu? Yo, sen, canım, sen, sen hayal yap, hayallerinden sen yapan adam, bahsediyorsun. yapan adam mısın? Yok hani canım. O, o olmaz abi o yürüme yapar falan gibi bir şeyim var mı yani? Öyle bir Yok, şey sen yoksun. bana bunları söyleyeceksin. Tamam. Ben onları söyleyeceğim. Ben sana söylerim. fiyat vereceğim. Tamam. Ondan sonra sözleşme yapacağız. Ee, bir de ne istiyorum? Ee, sabunluk. Sabunluk anormal güzel olur abi. <gülüyor> Ama <gülüyor> sabunluk, sabunluk dediğim... Islak mendil mi? Sıvı sabun değil. Bu hani böyle bir... E, Dünyanın en ince malzemesi diye e, geçen e, kağıt şeklinde şeyler var ya sabun şeyler. Yani onlar zor açılması kapanması zor onlar kutuda satılıyor böyle aslında kutuda var da ondan değil böyle bir e, şey yine bir yuvası olacak sakız yuvası gibi demin anlattım Sen çok bayağı yuvalı bir şey yaptıracaksın. tabii tabii yuva yuva olacak yani böyle üstten bakınca hiç görünmeyecek de böyle güneşe doğru tuttuğun zaman diklemesine yuvalar hep belli olacak. Tamam. Veya sıvı sabun da olabilir mi acaba? Tüp. Sıvı savunlukta da abi. Bir de e, ani şeker düşmelerine karşı tüp. Yine ikinci bir tüp çikolata. Çikolata mı? Hı hı. Tansiyonun için ayran. Bir doz ayran. Yok. Konsantre ayran olsa mesela bak. Çok konsantre bir ayran. Bir olabilir alabilir miyim hemen? Herkes ilaç içeceğini diyor. Çıkarıyorsun şeyi, çakını. Hı hı. <gülüyor> Diye oradan o zaman şöyle ayran yapalım. konsantrasyonunu suya şey yapıyorsun içiyorsun. Oh diyorsun. Hatta çok minik bir testi şeklinde bir şey olsa hani testi boşuna diker ki. Şunu <gülüyor> dizer çok. Hem ilan da giremez. Küçük testi. <gülüyor> yani şöyle diyeyim o zaman e, o tüp testi şeklinde olsun. Mesela benim tansiyon sorunum yok ben ayran istemem ama <gülüyor> mesela şalgam, şu, çikolata gibi bir şey isterim ben. Yani e, o yüzden herkes ihtiyacına göre doldursun. Gülaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Mirac. Mirac Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ne yaptınız? Hesaplama mı yaptınız? Ee, ben e, daha önce böyle bir şey bulmuştum da ajandalarda. Şu an elimde 2001 e, Ziyat Bankası Ajandası var. Evet. İstediğiniz gibi söyleyebilirim bunu? Bir bu dakika da nasıl ya? Ne, neyi bulmuştunuz böyle eski ajandanın tamamı yılların hayır, günlerini hayır. mi gösteriyor? <gülüyor> şey var hesaplama cetveli tarzı bir şey var da burada. Öyle mi? Cetvel mi var? evet. Aa, İyi süper o zaman, hemen. Eee 1500'lü yıllardan başlayabiliriz. 1500'lerden 2900'lü yıllara kadar hepsi var. 1500 mü? Hmm, bizim Bize, aradığımız 1012'ydi ya. Yani. 1012 lazım. 1012. O zaman hmm. 1500'le tamam 1500 öğrenelim. Çünkü 1900 öğrenmiştik Hamza Bey'den. 13 yavaş Ocak yavaş yavaş geriye gidiyoruz. 1500 mü en e, erken tarih? Evet, yüzyıllar olarak 16. yüzyıl ya 1500 yılların hepsine bakabiliriz. O zaman 13 Ocak 1501'e bakabilir misiniz? 1501 16 yapıyor. 13 Ocak. 1501 1 bir, bir saniye bakıyorum. Bakın, na, bakıyorum. E nasıl hesaplanıyor Bin, o formül? Aynıysa o zaman 1900 için de, 1000 için de kullanabilir miyiz onu? Toparlayayım ya, sorumu ben bir saniye. Olabilir belki de burada kısıtlı yapmışlar. 13 Ocak demiştiniz değil mi? Evet. Bir saniye. Ocak, Size de çok zahmet oluyor Miraç Bey. Cuma <gülüyor> Cuma yine denk geliyor. Aa 1501 13 Ocak 1501 cuma mı? Evet. Tamam çok teşekkürler efendim görüşmek <gülüyor> üzere ederim, Yalnız getirdim. bütün 13 çocuklar da E baya 500 yıl gittik Oktay Baya gittik evet biraz daha uğraşsak O kadar gitmişken <gülüyor> bir... <gülüyor> yapayım ben <gülüyor> Baya bir... demek ki Biraz daha uğraşsak 1012'lere varacağız ya ilk ilkokulda mı öğrendik bunu formülünü i̇lk Öyle bir formül yok canım Var canım onun formülü vardı Anadolu Lisesi sınavında öğrendik O senin Gauss yöntemi Gauss'la da bir şeyler hesaplanırdı Gauss o zaman hocası Siz Onlara bir şey vermişti, ödev vermişti. Öyle bir şey mi vardı Anadolu Lisesi'ne hazırladıkken biz? Vardı böylece. Yani o tarih hangi güne gelir falan Hı -hı. gibi. Hesaplama cetveli vardı. Onlardan bir tanesi Anadolu Lisesi'ne hazırlanan bir dinleyicimiz şu anda alttımıza galiba. Günaydın efendim. Günaydın Ege, Burcu ben. Hoş geldiniz Burcu Hanım yayınımıza. Hoş buldum. Google'a sadece Febi Bey'i... 1012 yazarsanız direkt çıkıyor Çarşamba gününe denk geliyormuş. Ne yazınca Burcunuz? Yani e, Ocak 2012 değil de İngilizce olarak yazdığınızda Şubat hmm. mı sordunuz siz? E, hayır January sordum. Ha, January, tamam, okay, 13. Okay, tamam. Hangi gün? Çarşamba'ya çekiyor? denk geliyor. Bak ben tahmin etmiştim. <gülüyor> çarşamba. Çok teşekkür evet. ederiz efendim. Rica ederim. Hoşça kalın. İyi günler, İyi günler Hanım, Sağ olun. Her şeyi Google'da sormaya başladık ama. Yani başka güveneceğimiz isterim Çarşambaya mı geldi? Çarşambaya şimdi? gelmiş Burcu Hanım hemen halletmiş onu. 13 Ocak bir Ne oldu günüm. şimdi bütün o... Şiştik e, bugünkü ha, yayın iptal. Anadolu lisesine, söyleyeyim. Anadolu lisesi'ne hazırlanan çocuğa. Sen şeyi formülü anlatmaya çalışıyorsunuz çocuk şey diyecek. Hocam sadece biz Aydar'ın İngilizcesini öğrensek bitti gitti diyecek yani. Zaten bir oturup bir insanı durup dururken bunu hesaplamasını ne gereği var? Yani ben ayrı. de onu düşünüyorum. Ya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hamza ben tekrar. Tekrar hoşgeldiniz Hamza. İtiraz mı efendim? edeceksiniz Burcamların söylediği? İtiraz ediyorum. <gülüyor> Buyurun efendim. <gülüyor> 13 Ocak 2012 e, Pazartesi şey geliyor. Pardon Pazara geliyor. Nasıl? Kendinize ee, evet. de kısa bir zaman içinde hemen itiraz, i̇tiraz ettiniz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl şey oldu ortaya çıktı? Ee, şöyle bir intesis var. Milyardtan sonraki bütün takvimleri bulabiliyoruz. İstiyorsanız 100 yılının 13. günü söyleyebilirim. Buyurun. Bedava söylüyorsunuz <gülüyor> onu da alalım ama. Güzel. <gülüyor> Hatta yüzde bir yılınınkini söyleyeyim hemen? Hı hı alalım. Bir saniye. 13 Ocak 1 mi yani? Evet. Bakalım böyle. Hep bunları not almak 13 Ocak 1 Perşembe'ye geliyor. Perşembe'ye, Perşembeye geliyor. geliyor. Hmm. Tamam. tamam ona göre biz Peki, de işlerimiz. Peki bakar mısınız? 1 Ocak 1 o zaman ne oluyor? 13 Ocak Perşembe'ye geldiğine göre 1 Ocak... Evet. Şey gibi ne esprili ocak. gün yalnız ya bak o. <gülüyor> Cumartesiden <gülüyor> mi başlamış? <gülüyor> Cumartesiden. 1 Ocak 1. Ne ne kadar e çok espri var o günde. Neyse. Peki çok teşekkür şey ederiz de, efendim. Rica ederim ki Twitter'dan da... E, evet o linki paylaşırsanız biz de paylaşalım. Teşekkür paylaşır. ederiz. Sağ, Sağ ol, olun. Rica ederim. Yerimden. O zaman Oktay Bey sizi bir stüdyo'dan alan, da haberleri dinleyip neşemizi bulalım. Ne dersiniz? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Mutfaktan koşa koşa geldik diyemek isterdim sevgili dinleyiciler ama uf, samimi, samimi olmak gerekirse Oktay hiç artistlik yapmayayım. Evet, Ayağımızı yani. sürüye sürüye geldik. Sürüye sürüye geldik vallahi sürüye sürüye geldik. Modern evet. sabahlar bugüne kadar hep samimiyetle karşınıza çıktı. E, o yüzden samimi bazı şeyleri de dile getirmemiz lazım bu sabah. E, bir süredir bu yayınlı stüdyoda şeyler konuşmak falan şahsi olarak bana bir şey geliyordu. Canım pek istemiyordu. Ben de de güzel bir şey vardır. Negatif enerjimi çevreye yayma. Bu sabah okraya da onu olduğu gibi geçirmiştim. Yani galiba. ama açıklayalım. Yani o ee, öyle tabii. bir hani e, e, genel bir tiksinme bir ruh hali değil. Bu yani. Ya da böyle bir anlık bugün yani böyle bir keyfimizi kaçıran başka bir olay var da ondan sonra böyle bir bugün stüdyoya girmek istemiyoruz falan gibi değil. Bilakis yani zaten şeyde böyle... Hani de yok yani ortada. Canımız sıkkınken koşa koşa stüdyoya giriyoruz ki burada bir neşemizi bulalım diye. Evet, evet. O... Girdiğimiz zaman da öyle oluyor. O da değil. Böyle bazen gelmiyor işte insanın içinden. Yani aklımıza espri mi olayalım. gelmiyor? O, o, o korkudan da değil yani hani tamam aklımıza espri gelmiyor olabilir konuştuğunuz espri mi sanki de diye denilebilir doğru ama yani o o, korku, o korkuyu düşünüp de ya girmeyelim falan da değil yani ne bazen işte böyle insanın canı istemiyor ya sevgili o tip bir şey var bu hafta üstümüzde 2012 bize böyle geldi böyle geldi, böyle, böyle geldi. Ama bir taraftan düşünce ya yani dinleyicilerimiz arasında şu anda çok zorlu bir iş için çok sıkıcı bir iş için yolda olanlar vardı Ulan yaptığınız işte geçiyorsunuz öyle vır vur dır dır konuşuyorsunuz falan yani, diye evet. onlar da sonuna kadar haklılar elbette haklılar genelde mesela pazartesi falan olur ya böyle bir şey hı hı. hiç bugün de cuma yani ha haftanın son günü böyle bir işte son iş günü aman ne kadar güzel cumartesi pazar öyle bir şey de yok öyle bir cuma olduğu için. Ee, ...neşenelerin falan gibi... ...böyle somut bir şeye de dayanmıyor yani... ...bizim bu şeyimiz. Ee, yani vardır tabii... ...yani dinleyicilerimiz arasında da vardır canım... ...yaptığı iş çok önemli bir iş... ...yapması gereken ama yapmak istemeyen... ...bugün havasında olmayan... ...illa profesyonel yaşamıyla ilgili olmasına gerek yok değil mi? Yani özel yaşamında... ...elektrik faturasını yatırmak da olabilir yani. Yani Angarya olabilir... ...başka şey olabilir... hiç Angarya olmaya çok önemli bir iş vardır da gene insanın canını çekmeye bugün ne yapmayı istemiyorsunuz diye soralım dinleyicilerimize de. Yani herkes bir şöyle bir genel havayı koklasın. Halo, millet evet. neyle uğraşıyor? Ben nelerle uğraşıyorum falan diye. Birbirimize bir faydamız olabilir gerçekten de. neyi yapmak zorunda? Belki birbirimize aslında. gaz veririz. Ve e, yapmak istemiyorsunuz bir yandan sevgili dinleyiciler. Onu merak ediyoruz. Yap Telefonumuz mesela, 210 30 30 onu hemen söyleyelim. Söyleyelim onu. Yani Mesela benim bir arkadaşım var, ee, haftalardır ev sahibiyle konuşmak istiyor. Yani konuşması lazım, evde bir şey. yani istemediği için sürekli erteleyip ya konuşamadım, ya konuşamadım ya. Böyle böyle bir şey yer, böyle bir, hani aslında telefonu açıverse konuşup gidecek bir şey ama yani nedir yani böyle bir? Onu engelleyen onu da tam bilmiyorum ya. İnsan kilitlenip kalıyor. Bu arada zaten ortalığı karıştırdık, onu da biraz unutturmaya çalışıyoruz. 1012... Yılında 13 Ocak hangi güne denk geliyordu diye Çarşamba diyen var, Pazar Pazartesi diyen var, Twitter'dan Perşembe var. Benim karım Pazartesi diye mesaj attı. O zaman senin için pazartesidir. Pazartesi. Ben yani ben tartışma <gülüyor> Sen, çekirdim telefonum. Senin, belli, senin için Pazartesidir yani. Bu konuyu da bir kapatmış olursan. Canınız ne yapmayı çekmiyor diye soralım dinleyicilerimize. Telefonumuz 210 30 30. Ne derler onu el eleden üstündür değil de beterin beteri var. ...beter bir şey olmasına da gerek yok aslında. Ee, bu durumu karşılayan bir şey söylemek şart mı? Çünkü aklıma değişik değişik şeyler geliyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşürüz hanımefendi? Ee, Sinem. Sinem Hanım hoş geldiniz ya, yayınımıza. Sinem. Hoş bulduk. Bir saatte hmm. bağlanmaya çalışıyorum daha yeni bağlanıyorum. Niye öyle oldu? Ya çünkü ben hemen 2012 ile ilgili bağlanacaktım. Bağlanamadım şimdi buna bağlandım. Buyurun ben efendim işte kısmet bu işler. Öyle gerçekten. Ne yapacaksın Sinem Hanım bugün? Ben bugün test çözeceğim ama hiç istemiyorum. Test çözeceğim. <gülüyor> şu, şu anda ne yapıyorsunuz? Evde misin sinemam? Önce onu bir gözümüzle canlandıralım. Yok, dershanedeyim. Hı. Test çözeceğim. Onun için geldim aykarlan ama hiç istemiyorum ben de biliyorum. Dershanede onu yapmak... mi çözüyorsunuz testi siz? Evet çünkü evde çözemiyorum. Konsantre olamıyorum i̇şte, yani. Tamam. Bah bahaneler yani hakikaten yapmak istemiyor sinemam. Ya yani, evet diyor. ama bir de sinemamın da derdi şimdi daha Ocak ayındayız. Haziran'a kadar çöz babam çöz yani. Evet, i̇ş, ya çok zor bir iş. Şey ha, deseler Sinem bin tane test çözsen bitecek bu deseler. Hadi gene bir şey olur da ne kadar çözeceğiniz de belli değil. Kaç tane çözmeniz lazım bugün test? Bugün ya ben test en fazla 3 tane falan çözüyorum ama tabii insana erden çözüyor. Biraz sıkıntı oluyor. Aman boş verin insanları canım. Allah Allah. Hepiniz farklı farklı insanlarsınız sinemam. Aynı sınava giriyorsunuz. Evet tabii ki mantık yani eşit şey şeyi gerektiriyor çalışmayı ama yani olsun siz onlara bakmayın. Sinema nereye istiyorsun? Siz onu söyleyin mi? E, fark etmez yani nereye kazanırsam tamam. Gehane. Yani... Her Öyle çok aklımda bir şey yok ama e, Hukuk istiyorum yine istiyorsun. Hukuk istiyorsunuz hukukta biraz e, Sonradan üşenilecek bir meslek olduğunu bir <gülüyor> da o soldan duyuyoruz da Yani hazır mısınız bu kararınızda Keşke ömür boyu test çözseydim Delirtebilecek mesleklerden biri hukuk Yok ya şey e, hukuk, Okursam da hukukla ilgilenmem daha farklı bir şey yaparım Eğer elimde bulunsun diye Elimde bulunsun Sinem Hanım peki Sinem, peki. sinem nedir var mı bir formülünüz böyle kendinizi gaza getirmek için Onu da paylaşalım Gaza getirmek için mi kendime? Hı hı. İşte zaten de 125 kişi var şu anda. Onlar beni gaza getiriyor soru çözerek. Ben de e bari ben de iki tane çözeyim soru diyorum. O Çalışan yani. başka insanlara bakarak o zaman e, motivasyon bulmaya motivasyon çalışıyorsunuz. Olursunuz. Evet aynen. Peki bir şey soracağım son e, soru. Yapayım. Yani Bugüne özel bir şey mi test çözmeme e, şeyi, e, hissi yoksa genelde test çözme konusu olunca istemiyor musunuz? Ya şimdi şöyle açma hiç istemez ama bugün ekstra olarak hiç istemem ki yataktan da kalkamadım uykumda var. Bugün ayrıca ama... bir şey. O zaman bol bol çevrenize bakın sinemanın. Bakın nasıl harıl harıl çalışıyor arkadaşlarınız. Bakın evet. size orada boş boş durmayın 3 test çözüp hadi. Ama biz de zaten tercih ederken sizi bilmiyoruz gülüyorsa insanlar ona da şey laf ediyorlar. Pisler. Pis insanlar. Hem test çözüyorlar hem laf. Burada ders çalışıyoruz herhalde diyen kızlar işte hep sinemanın dershanesinden. Belki i̇şte çok teşekkür ediyoruz sinemanı. Ben Sağ teşekkür, ederim. Güle güle. teşekkür ederim. Teşekkür Hadi başarılar. Hoşçakalın. Sinemanıma anlamamız ne kadar kolay oldu hemen. Hmm. Yani ben şu anda e, sinemanımdan daha az istiyorum test çözmeyi. O kadar. Ba bana deseler yani test çözme. Hadi Ege test çöz. Ne çözeceğim ya Aslında falan. Aslında Ege ya biraz ön yargılısın. Yani ben sana öyle bir test hazırlarım ki çok çözersin yani. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? E, Berfum ben. Funda hanım hoş geldiniz. Funda değil ama Berfum. Berfum, Berfum ha, hanım. Ben ben Funda anladım da ondan. Ber, Berfum. Peki ne hatırlarsın Funda hanım sizin neyse? Berfum. Hmm, Berfum. Evet, Aa mi? ilk defa duyduk bu ismi. Ne demek Berfum? Kart tanesi demek. Kart tanesi. <gülüyor> doğru mu söyledik? Evet doğru söylediniz kart en, en azından bunu anlamışız Berfum'u. <gülüyor> sonu, <Evet, i> <gülüyor> <i> <gülüyor> sonu i sonu <gülüyor> i ile bitiyor efendim kart tanesi. <gülüyor> Peki Berfum nedir bugün gözünüzde büyüyen şey? Ya ben şu an otüdeyim. Küçüphanenin önündeyim. Hazırlığa yürüyorum. Derse girmem lazım. Çok gözümde büyüyor ya. Yürümesi mi? Yoksa derse mi? Yürümesi değil. Yürüme. Derse girmesi. Bir de geç kaldım derse. Apır mısınız siz Berfum Hanım? Maalesef apır değilim ya. Nesiniz? Şu an inter kitabı görüyoruz. Elementari ilimler Kim öğretmeniniz Berfum Hanım? Ee, bir bayan ya. Daha ikinci yılı böyle öğretmenlikte gençti. Sizin evet. kaçıncı ben, yılınız bayan. okulda? Benim, Birinci, benim ilk yılım. Neyse yakın mısınız birbirinize durmalı? Evet evet çok yaş farkı yok aramızda. E biraz geç istiyorum. kalmadınız mı? Kaçta başlıyor Berfum Hanım ders? Ya 8.40'da başlıyor da işte. İlk derse girmeme hakkınızı kullandınız. Ona rağmen bir girme ben, hissiyatı gelmedi hevese. Evet ya bir de ben bu hakkı çok kullanıyorum. Devamsızlığı böyle 40'a da eğip sınıfta kalmaya planlıyorum ama bakalım atacaklar. Beni Berfum Hanım'a sabahtan basmış anladığım evet, kadarıyla. Evet. Daha <gülüyor> yataktan kalkarken şey oldu. Sıkıntılı bir durum. Hangi bölümlüsünüz? İnşaat mühendisi. İnşaat mühendisi. Neyse, inşaat eğlenceli. Yarın öbür gün orada mesela inşaata gideceğim, ne güzel şantiye falan diyerek motive olursunuz da. Ne yapacaksınız şimdi motivasyon için? Böyle canınız sıkkın sıkkın mı gideceksiniz? Ya bilmiyorum bir tane şey amca var böyle hazırlananını süpüren bir amca var. Ara sıra o süpürgesini kaldırıp kedileri kovalıyor O bayağı motive ediyor insanlara böyle moral moral veriyor. Böyle bağıra bağıra kedi kovuluyor. Eğlenceli oluyor onu izlemek. Ha izlemek. E tamam belki hala süpürüyordur hadi. <gülüyor> Berkman'ın siz Ankara'lı mıydınız? Evet Ankara'lıyım. Var mı böyle bir manita falan? <gülüyor> Yani var evet. <gülüyor> ha, tamam. Yani olmasaydı <gülüyor> sınıftan öyle birisi olsaydı mesela onu göreceğim diye bir heyecanla gitmek güzel olabilir. Sınıf değil sınıf de. sınıf sınıftan değilim. Sınıftan. Ama şey sınıftan değil de aynı bölümdeyiz izmanı hmm. O başladığı mı bölüme o da mı hazırlık okuyor? Tak, o da hazırlıkta. Ama siz bölüme başlamış sayılırsınız bence. Yani ya o tip evet. bir e sevgililik <gülüyor> ilişkisi varsa başla. Bölüm bence böl bölümü başlanmış oluyor. Bence kedi kovalayan adamdansa sizi kovalayan adam motive etsin sizi ya. Yani... Onu ya göreceğim falan filan diye. Ama olmuyor işte sabah sabah derse giderken gerçekten olmuyor. Ya çok garip bir şey soracağım. Ama siz e, yurtlarda kalmıyorsanız, evet. e, siz niye kütüphane tarafından yürüyorsunuz hazırla? Ee, şöyle ben normalde üzüntüyle oturuyorum zaten yani okul evimin dibinde. Siz arka kapıdan giriyorsunuz. Arka kapıdan giriyorsunuz. Ee, şey, A4 kapısından girdiğin yani. için önünden geçmem gerekiyor. Çok teşekkür ederim <gülüyor> bu saçma merakımı giderdiğiniz için. <gülüyor> <gülüyor> Merf'ım bana iyi dersler diyoruz size. Merf'ım size diliyorum. hiçbir tavsiyemiz yok. İyi şanslar diliyoruz hakikaten. Bir yerden bir motivasyon <gülüyor> bulmanız dileğiyle. gelsin. olun gel çok sana. teşekkür ederim. Güle güle. Demek teşekkür. ki hazırlıktaki öğretmenler eline süpürge tipi bir şey alıp <gülüyor> Kedi kovalasa, Kedi kovalasa, çocuklar koşacak sınıflara, sınıfları yani bu tip böyle bir sentez tipi şeyler demek ki. Yalnız iki da, dinleyicimizle evet. konuştuk. İkisinin de aslında neşesi öğrenci. yerinde. Evet. O yani şey yok böyle bir karamsarlık bunalım yok. Sadece bugün yapacakları işleri yapmak istemiyorlar. Ee, zaten bizim de derdimiz oydu. Yoksa depresyona girdik. Hiçbir şey yapmak tabii, istemiyoruz tabii. diyenler değil de. Bugün başka bir şeyler yap, yapsam ya baby diyenlere e, sesini. Ama ikisinin de öğrenci olması e, yani belli bir demek ki konular konusunda sıkıntı var. Yani hmm. işlenen konular değişik olsa ya. Öğrenciye biraz daha gelecek gelcek. Mesela dedim mi ya ben? Yani test çözme bana da mesela şey geliyor ama konusuna göre de değişir yani test deyince test bir yöntem çünkü değil mi ya? Yani onu konuşacak konu ya. bir vaktimiz var aslında. Ha. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Çok çirkin bir cümle var Oktay. Ee, zaten motivasyonunun sıfır olduğu bir günde benden duymak senin nasıl? Etkileyecek bilmiyorum ama. Ne var? Yani galiba duruma da uyuyor o yüzden bu cümleyi söylemek durumundayım. Söyle bakalım. ve Oktay. Balık kokunca tuzlarsın. Peki ya? <gülüyor> Balık kokunca tuzlarsın. Peki ya tuz kokarsa... Neden diyorum hani normalde bir sabah programının e, esas vazifesi dinleyicilerini motive etmek güne başlangıçlarını efendim o gün yapacaklarını kolaylaştırmak falandır ya. Evet. Biz bu sabah kendimiz yani bugün otursaydık mutfakta kahve etseydik sohbet etseydik falan filan dediğimiz bir günde nasıl olacak da yani burada tuz biziz. Tuzsuzsanız tuzsizsiniz gibi. Yeterli Ege yani Tutsuz bir şey söylemiyorum sessiz, diye şey Bekir'siniz gibi. Bence e, yeterli bak diyorum bırakmıyorsunuz. İp, bırak ipin ucunu. Bekir'sizseniz Bekir kim? Bırak sene. ipin ucunu bırak. Aynı soruyu Twitter'dan da sorduk dinleyicilerimize. Bugün ne yapmak istemiyorsunuz diye. Sınava girmek istemeyen var. İpin ucunu bırakanlar. Hukuk, Hı -hı. Oku, hukuk okuyup kullanmamayı düşünen. Der evet. var. Ee, ve şey ne derler. Yoğun bir şekilde... Dinleyicilerimiz kendi aralarında 2012 yani 13 Ocak 1012 hangi güne denk geliyor onu tartışıyorlar. Türkiye zaten ikiye bölünmüştü. Şimdi yediye bölündü. Herkes ayrıldı. değil, altı. Çarşamba 6 konusunda bir savunucu yok. Çarşamba iyi söyleyen yok. Yok. Mu? Yani şu ortaya çıktı. 13 Ocak 1012 Çarşamba değil. Günaydın efendim. Merhaba. Kimle konuşuyoruz? Ben İrem. İrem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Ne yapıyorsunuz? Hoş İyiyim çay içiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Aynen. Biz ne yapalım? İşte yayın yapıyoruz ama çay içmek istiyoruz. Biz de kahve içmek istiyoruz. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksınız bugün Yerim? Ne işler var? İşte prova var. Ben hatırlar mısınız bilmiyorum ama çocuk tiyatrosuna gidiyordum ve hep hayvanlar oluyordum. Bir kere yaşlı teyze olmuştum. O, o kişiyim. Evet. O sizin zaten kariyerinizin zirvesiydi galiba. Hayvanlar çıkıp teyzeli. Eskisi, bir kere 10 dakikalık teyze rolü benim zirvemdi. Evet. Bugün bir şey yani, olacak bugün... mısınız İrem Hanım? Yok bugün yine herhalde Ağustos beceği gibi bir şey yani. Ben de bilmiyorum artık. <gülüyor> Hanım, sizin böyle bir küçük belgeselinizi çekmek istiyorum ben. İrem Peki, Er, hayvandan evet. teyzeye bir oyunculuk yolculuğu diye. <gülüyor> ben de şey diye devamını çekmek istiyorum. Hayvandan teyzeye, teyzeden hayvana. Çünkü bugün yine Ağustos böceği olacak bir şey yapalım. <gülüyor> evet, <doğru gülüyor> evet anatomik yapacaksınız anladım. Bir şey, evet. bir şey sorabilir miyim? Ağustos böceği olmak için bir hazırlanıyor musunuz? Yoksa kıyafetle olunuyor mu? Aman yok. 3 şey ay Ağustos ya. böcekleriyle yaşanmış. <gülüyor> Cır cır yok ya, kasmak, <gülüyor> <gülüyor> o kadar kasmaya gerek yok ya. Siz şey, bir kostüm alıyoruz üstü, işte. evet. biraz o sizinle oynayınca, üstü işte, salak salak Bir bi olsanız da bize Ağustos beciği. <gülüyor> Bunu isteyeceğinizi biliyordum da asla sen. <gülüyor> Olmayacak mısınız? Ya ne olur lütfen niye? Bilmiyorum. Kızın Kastımı olası yok. Kasmak böyle en az 100 tane böyle böyle değişik küçük çocuk görmeden olamam zaten yani. Tamam, peki o zaman. Peki Madem yani hayır, şu anda yayında olsaydınız şey olacaktı, ne derler motivasyonunuza katkıda bulunacaktık. Yayında Biz da olduk, de... bir der sahnede de olur bir iki dakika ne olacak ya. Ama yani. o çocukları görünce o hava yakalanıyor yani. Sonuçta çocuklar oynuyorsunuz ya yani. Ya zaten Ağustos bölü, rolünüz ne kadar İlyem Hanım? Süre olarak mı? <Gülüyor> evet. Yani... Geçtiği sahne sürekli farklı şeyler de oluyorsun hayvanlar. Yani bir 30 dakikayı falan buluyor. Oo bayağı uzunmuş ya. Ben de kısa hani Ağustos böceğinin şeyi kısa. O yüzden şimdi burada oynayıp da heyecanını kaçırmayayım rolümün. Siz ne yapacaksınız? Tabii o da var, o da. Tabii bütün, o da var. Bütün yaz boyunca şarkı söyleyip eğleneceksiniz sonra karıncaya mı gideceksiniz. O Ağustos böceğini mi canlandırıyorsunuz. Ya benim şeyim yani tarzım oyundaki şey bütün yaz böyle yapmış çalışmamız. Hı, -hı. Yemek falan yapmamış işte böyle. Sonra öbürü geliyor oradan diyor ben diyor çalıştım bak diyor işte. Kim o öbürü dediğiniz? Öbür öbürü dediğiniz? <gülüyor> öbürü de karınca hani hep çalışkan olur ya. <gülüyor> Keşke bir de Ağustos böceği olsaydı da yani çünkü şeye gidiyor o ya. İşte Ağustos sosbeci İrem onu. E Hayır, zaten. bir tane daha laf sokan da Ağustos sosbeci olsaydı aralarındaki tek fark birinin çalışkan birinin tembel olduğu. Evet yani sen de sen de İrem, şey edersin. Kardeşim sen de it gibi sabah akşam çalıştın. Bir hayatında ne bir sanat var evet, ne bir şey var. Yani ben olmasa yani kuru, kuru kuru yaşayacaksın falan diyorum ben Pis herif. laf Tabii sokacağına diyorum. biraz eğlen de değil diyin siz Hakikaten ona. Bugün karıncaya. böyle bir değişiklik yapın. Kardeşim evet, bizim köleliğimiz yok başını. Biz sürüyle yaşamıyoruz. Biz tek başımıza yaşıyoruz deseydin. Sana hiç bortum evet. tuttular mı ağaçta örtüyorsun diye de söyledim. Gerçekten teşekkür ederim. Bugün bir şey yapın, çocukların da bir gelişimin de bir etkiniz olsun ya. Hakikaten nedir bu yıllardır Lafonten Lafonten bir yere kadar. Evet ya, <gülüyor> biz biz Ağustos böcekçiyiz zaten. Yani inanamadım. Yani. O yüzden biz sizin tarafınızdayız gerçekten. Bunu daha teşekkür önce de konuşmuştuk yani. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Peki çok teşekkür ederiz efendim. <gülüyor> Biraz daha iş, yani bunu yapmak için ısındırdık gibi hissediyorum ben. Hadi böyle. Hadi gideceğim Zolda dağıtacağım ortalığı. Isındıksan patır patır oynarım yani. Teşekkür ederim. Aman dikkat edin. İnanamadım. Teşekkür ediyoruz <gülüyor> güle güle. İyilmez, Twitter'dan geliyor mesajlar. Dinleyicilerimize hatırlatalım. Et modern sabahlara gönderebilirsiniz ne yapmak istemediğinizi bugün ama onu okuyana kadar telefonumuz var galiba. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Aynen. Konuşmak istemeyen bir dinleyiciler. Bir günaydın dedi gitti konuşmak istemiyor evet. Ortada motivasyon gitti. Ee, ne, Yeter ne, be. Ne konuşacağım be. Adamlar iki tane yavan espri yapacak diye ben burada nefes tüketeceğim dedi büyük <gülüyor> ihtimalle. Ozan Kayaderen. Çalışmam lazım insanlar bir sürü iş bekliyor ama yapmak istemiyorum çünkü istifa ettim ben demiş. Çok ee, haklı. Sinan Bey. Öğlen yemekte levrek varmış ben et yemek istiyorum. <gülüyor> Melosa rumuzlu dinleyicimiz pek tabii ki çalışmak istemiyorum demiş Kurojen'e rumuzlu dinleyicimiz benim bir patronla konuşup izin almam gerekiyor şu günler yokum diye ama hiç ama hiç istemiyorum ya demiş. bir şey diyeceğim keşke şeyi de ayarlasaydık ya biraz geç tutma oldu bunun için bilmiyorum ama yani ne yapmak istemiyorsunuz onun yerine mesela ben şunu yaparım diyerek seçmece görev Ha onun yerine taş taşırım sırtımda gibi ha, hayır canım mesela hanım izin almak istememi ya patronundan ha -ha. işte mesela Uyduruyorum. Ozan Bey gidecek Nihan Hanım'ın patronlar. Nihan Hanım için izin alacak. Nihan Hanım da gidip levrek yiyecek mesela. <gülüyor> Sinan Bey de gidecek et, etini yiyecek. Net work diyorsun. Ha. Günaydın efendim. Günaydın. <gülüyor> Kimle görüşüyoruz? Aa, az önce hatta düşen dinleyeceğimiz değil mi? Evet. evet Kimle görüşüyoruz? Ben Miraç, şey bu gün içinde aramıştım. Tekrar siz o konuyu kapatamadınız Miraç Bey? Herkes, Bunu açmayın lütfen. Çok herkes bir kapanır. closure yaşadı ama siz e, şey oldu, sabah sabah size bir yaşama amacı mı verdik? Ne oldu? Evet ben bu ama ajandama güveniyorum buliyetlerime de. <gülüyor> tamam <biz> de güveniyoruz de <gülüyor> bey ya, Miraç Bey'in gizli bir ajandası var <gülüyor> sorularına da en güzel e, cevap oldu. Evet. A Ayrıca şey, inşaat mahallesinde okuyorum. Az önce biri de bağlanmıştı. <gülüyor> Hazırlıkmış henüz. Ben son sınıftayım. Evet, yardımcı olabilirim diyorsunuz Berfum Hanım'a yani derslerinde. Yani e şey, hayatı en güzel yıllarındayken değerlendirmesini tavsiye edecektim. <gülüyor> Nasıl değerlendirsin? Derslerinde baktığında giderek mi yoksa hiç gitmeyerek mi? Hiç gitmeyerek gayet sence iyi yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Benim şanslarımım var ben de gitmiyorum mesela. Arkadaşla ders çalıştık. Ona gittim şu anda. <gülüyor> Sevim, siz sizi siz hiç, genel olarak hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz anladığımız kadarıyla. evet yani bugün böyle ya notlar çıkanlıkça <gülüyor> biraz hiçbir şey yapmayı, yapmıyorsun Ay, gibi. Yani. Ya Miraç'a sen ne gidiyorsun inşaatla? Miraç'a söyle 1947-11 Şubat hangi gün? Ajandası var adamı onu... <gülüyor> Şey söyleyin mi 1947 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama bak doğru bir yerden gidince nasıl hemen motive oluyor. Evet, evet. hadi söyleyin. Bu önemli. Hadi söyleyin Miraç Tamam Türkiye'de 10 Şubat o, o, on, 13 Şubat 1940. On Bakın şubat, dikkat edin 47, Şubat. Artık sene değil tamam bakıyorum. 10 13 Şubat. Hmm, bir saniye. Parsan Bey de geliyor. çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz <gülüyor> Miraç Bey. Bunu yazıyoruz yani... buraya. Ee, ve biz de hocalarınızla konuşacağız. Biz de konuşacağız, tamam. ee, bakalım ne, ne yapılabiliyor bir şey yapalım. Siz yine de çok ümitlenmeyin yani ama biz yine konuşacağız. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz, hoşçakalın. Rica ederim, ee, hoşça <gülüyor> Von Ozomat rumuzu dinleyicimiz Twitter'dan şöyle demiş. Yapmak istemediğim şeyler yapmayacaklarımın bir nevi teminatıdır demiş. <gülüyor> Ondan sonra Fatih Önder. Ozan'ın çalışmasını istemiyorum madem istifa etmiş demiş. Kim, kim demiş bunu? Ee, Fatih Bey. Fatih Bey, tamam. Ee, o, o kadar sıtkım sıyrıldı ki zam konuşmasını daha yapmak istemiyorum iş yerinde. Şunu veriyoruz. Desinler susacağım demiş Orkun Bey. Efendim ee, Ozan ben patronun menü yazıyorum. Levrek için öyle gen tr Nihan Hanım. Onlara miav 13. Feyhan Özcan. Aşırki kapatmalardan birini daha görmek istemiyorum demiş. Ne? Aa, onu görecek onu onu görmek isteyen bulabilir miyiz? Şu ana kadar kimsenin Ben ne olduğunu arşiv ve. Şeyi kara Fatma işte. Kara Fatmalar varmış arşivinde. Ne tip bir iş olduğunu bilmiyorum ama. Ha, Kimdi? Arşivlere mi iniyor? Arşivlere iniyor büyük ihtimalle kim? Beyhan Hanım. Beyhan Hanım çalıştığı yerin arşivine indiği zaman böcek, böcük görüyor. Kalorifer böceği <gülüyor> <gülüyor> Yani onu onu bulabilir miyiz bilmiyorum. Yani Beyhan Hanım'ın bir tek bir şeyi var. Diğer dinleyicilerimizi yapmak istemedikleri şeyleri ters düz ederek bir görev paylaşımı yapacağız. Bakalım. Ee, Emir Bey. Tweet atmak istemiyorum, aramak istiyorum <gülüyor> Ondan Bak sonra... Emir Bey aslında en bilinçli dinleyicilerimizden. Neden? Çünkü ne yapmak istemediğiyle beraber ne yapmak istediğini de bize bildiriyor. Ee, şey ne derler? Teşekkür ederim. <gülüyor> evet. Bu arada bu evet. Emir Bey'in başka bir yorumu daha vardı. Ne demiş? Hani 13 Ocak hangi gün evet. falan diye konuşuyorduk ya. Bugün günlerden ne? Asıl işte bunu unutmayacaksınız falan demiş. Sonra da o değil de mekan hangi gün açılıyor kıp kıp diye de bir ayrı tweet atmış. Ee, evet hakikaten bugün yapılmaması gereken ne kadar çok iş varmış onları fark ediyoruz her konuştuğumuz dinleyicimizde. Telefonumuz 210-30-30 ne yapmak istemiyorsunuz diye soruyoruz. Twitter'dan da etbol'den sabahları cevaplarınızı bekliyoruz. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Günaydın merhaba. Görüşürüz. Zeynep Hanım. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Zeynep Hanım e, ne yapıyorsunuz iş yerinde misiniz şu anda? İş yerindeyim çalışıyorum ama yapmak istemediğim şey aslında işle ilgili değil. Ah. Çünkü bugün cuma olduğu için. Ne kadar Motivasyonum güzel. Motivasyonum yerinde. Önümüzde, evet, Süper. Hafta sonu o. Ne tip bir iş yapıyorsunuz öncelikle Zeynep Hanım'a öğrenelim? Neyim arınma. Neyim Demek ki işini severek yapan adam bak nasıl belli ediyor kendine hemen. Yani çiziyoruz işte kabullenmişlik. Peki başka neden kaçınmaya çalışıyorsunuz gözünüzde büyüyen <gülüyor> şey ne? Akşam çamaşır yıkamak istemiyorum. Aa, peki çamaşır mı yıkamak istemezsiniz yoksa ütü mü? Yani bir başka dinleyicimiz mesela Ütüyü ütü yapmak istiyor. Ütü zaten is hiç yapmadan ütü. Ütü de veremiyoruz size. Yani çamaşır. O... Kaç makine yıkacaksınız? Bir var. var. Aslında yani bir haftada falan gelip gidip böyle. Yıkılırsa başında. Ben eşyamı kiraldım eve. Çamaşır makinesi daha güzel, güzel çalışıyordu. Fakat son çamaşır yıkadığımda, çamaşır kurutma aşamasına geldiğimde ve uçak havalanıyormuşçasına sesler çıkartarak... Evet. Böyle bir e, sanırım elimde kalacak. Korkusuyla bir türlü yıkayamıyorum. Siz o zaman işten değil korkudan bu e, çamaşıra girişemediniz. <gülüyor> ondan ev sahibi papaz olacağız diye yıkayamıyorum. Yani ne yapacağımı bilmez. Ondan sonra bir de ev sahibiyle konuşmak istememe e, <gülüyor> işiniz var biliyorsunuz değil mi? Onu, Aynen, da, onu da istemeyeceksiniz bu konuyu. <gülüyor> ölür badem gözlü olur. Nasıl olacak o zaman siz e, bir bakalım. Bir bakalım. Ütü, ütü yapmak istemeyen varsa onunla sizi beca iş edebilir miyiz? <gülüyor> Çamaşırlarınızı götürebileceğiniz Size yakın bir yer bulalım. Ee, Zeynep Hanım. Becaiş programı modern devam edecek. Kolay gelsin efendim. Görüşmek üzere. Bu arada Becaiş'te İrem Er'in katkısı var. Ne demiş? Ben balığı yerim ama o da ağustos böceği olsun diyor. Benim tanıdığım Sinan Bey eti yedikten sonra ağustos başı olur. <gülüyor> Kralı olurun da diyordur. Yani işte tweetlerinden an. anladığım kadarıyla olur gibi geliyor bana. Ve o karıncanın da ağzının payını verir. Başka bir ağızlı cümle Çünkü kuracak. Zaten... Bunu tuttum kendim. <gülüyor> <gülüyor> İyi oldu. Çünkü zaten tek bir tek şey olacak değil mi? Tek rolü olacak. Bir kere tiyatroya çıkacak. O yüzden de yani tek oyunda rol olacak yani. Tabii canım Ve o, o yüzden... zirvesi olacak. Gerçekleri söyleyebilir yani karıncaya karşı. Evet çünkü sonra karşılaşınca için karşılaşmayacak da... bir daha. Yani birinin de karıncaya haddini bildirmesi gerekiyor gerçekten. De. Pis karınca. Bir numara ay ay. Din hiç merak etmeyin. bir numara aynı zamanda bu gün hiçbir şey yapmak istemeyen dinleyicilerimiz. Tüm hesabını yapmak istemiyorum demiş. Demet, Demet Hanım. Hanım, evet. Başka? Onun dışında başka ne var? Tweet atma şimdi üstüne alırım diye Niyan Hanım var. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, bugün medalliyiz. Biz sitesindeki organizasyonumun son günü bitirmek istemiyorum. Çünkü paranın hepsini toplayamadım demiş. Medalli için Bilmiyorum para toplayan de. Ömer Bey'in, evet Twitter'ı. Evet, ne bir yerlerden motivasyon bulmak gerekiyor. Yusuf Bey'in e, tezinin son kısmını yazmak istemediği de yine kendisi tarafından bize bir olarak verilmiş. Belki Be o şey yani o... konunuzu ve bölümünüzü belirtirseniz belki son kısmını birileri yazabilir. Tez'in son kısmı ben şey diye ben hiç hayatımda tez yazmadım ama çevremde bu yüksek lisansını yapan arkadaşlarımdan ne yapıyorsun? Abi ya, bu aralar tez yazıyorum diye bir cevapları var ya ne yapıyorsun sorusuna verebilecekleri evet. güzel bir cevap sonunu yazdığı anda ne yapıyorsun sorusuna verecek yeni bir cevap bulması gerekiyor. Ha, o Tez bit bittikten sonra bir yani dönem diyorsun? kapanıyor yani o o dönemi kapatmak kolay değil o tezde kim bilir, nasıl bir e, gönül bağ vardır Yusuf Bey'in? Yani şimdi Yusuf Bey'in ben radyosuna karşısında şey dediğini tahmin ediyorum yok ya şu anda bitse bile olur yani hani son kısmı olmadan bitirsek bile ben buna razıyım dediğini ben tahmin ediyorum ya da gerçekten duygusal bir insan senin dediğin gibi düşünüyor. Evet görünen o ki, yapmak istemediğimiz pek çok şey yarın öbür gün yeniden karşımıza çıkacak. ama insan evet. Ama insanoğlu bugüne kadar pek çok zorluğun üstesinden geldiği gibi bunun da üstünden gelecektir. İnsan olduğumuz için hala umut var diyoruz. O zaman iki şey e, bence bugün e, ortaya koyduk. Bir 13 Ocak 2012 çarşambaya gelmiyor. Çeşitli günlere geliyor. Ama çarşambaya gelmiyor. E, ve bir şeyleri yapmak istememek ne kadar güzel bir şeymiş. Yani e, illa her zaman e, bir şeyleri yapmayalım, yapmak istemenin her zaman iyi olduğunu düşünmeyelim falan gibi şeyler. Yani Çünkü bir tarafta çalışkan dinleyicilerimiz vardı bak bugün bir de tembel dinleyicilerimiz vardı. Hiç e sesini çıkarmadan tıkır tıkır işlerini yapan dinleyicilerimiz de var. De var evet, ben yapmak istiyorum işimden çok memnunum diyenler de vardır. Demek ki yapacağız. Ee, ve bir şekilde bir yerlerden motivasyonu bulacağız diyelim. Yarın sabah tekrar bölümlerimizde karşınızdayız. Pazartesi ise canlı canlı karşınıza çıkacağız. Güzel bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Hoşçakalın. Banu Tarancı ve Selim Karakaya'yla Haftaya Paydoz. Şahane bir program oldu. Damla merhaba. Belükle birlikteyiz. Biz sizi bekliyoruz. <gülüyor> Sayenizde <Sesini de geleceğiz. gülüyor> bu biraz. geceki prova Abi da çok ben güzel. Ben ne diyeceğim? Konuşturmayı başardınız. <gülüyor> yani. Ben çok keyif aldım. Haftaya Paydos Banu Tarancı ve Selim Karakaya'yla her cuma saat 19'da radyo İyi bir şey yapıyorsunuz hakikaten. Modern sabahlar, sabahlar, sabahlar, sabahlar, sabahlar sona